Merhaba, önümüzdeki yıl 20 yaşına girecek olan Atlas dergisi kutlama etkinliklerine Yeşil Salon toplantılarıyla başlıyor. Patrick Holden da Atlas okurları için İstanbul'a geliyor. Yeşil Salon toplantılarında enerjiden biyolojik çeşitliğe, hayvan haklarından ekonomiye kadar birçok konu tanınmış uzmanlar tarafından ele alınacak. Amacı çevre konularında ayrıntılı ve nitelikli bilgiye erişimi kolaylaştırmak. Yeşil Salon toplantılarının konuşmacıları, hayatını doğaya adamış bilim insanları, aktivistler, ekonomistler, yazar ve düşünürler olacak. Yeşil Salon toplantılarının ilki 13 Temmuz 2012 tarihinde saat 19.30'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Taksim Gümüş Suyu Kampüsü'ndeki Orhan Olca Giray toplantı salonunda yapılacak. İlk toplantının konuşmacısı İngiltere'de uzun yıllar organik gıda üretimi yapmış Organik tarımla ilgili yazıları ve çalışmalarıyla tanınan Patrick Holden. Holden 1973'ten beri çiftçilik yapıyor. O tarihlerde kurduğu organik süt ürünleri üreten mandrası hala faaliyette. Gıda güvenliği, gıda tehlikesi, süt zehirlenmeleri konusunun da tartışmaların yoğunlaştığı Türkiye'de Holden'ın deneyimleri bize farklı bir bakış açısı ve gerçek bir çözüm kazandırabilir diye düşünüyoruz. Geçenlerde haberini verdiğimiz büyük atlama konusunda Doğa Derneği'nden bir çağrı var. Big Jump olarak bilinen bu etkinlik bu sene 8 Temmuz Pazar günü saat 16'da yani 4'te tüm Avrupa ve Türkiye'de gerçekleşecek. Suyla olan bağımızı yeniden kurmak için nehirlere, onların beslediği göllere ve denizlere atlanacak. Hasankeyf'de Dicle, Halfeti'de Fırat, Antalya'da Alakır, Samsun'da Kızılırmak nehirlerinin kıyısında buluşulacak. Atlama sadece nehirlerde olmayacak, Burdur ve Amik göllerine de atlanacak. Ayrıca Ankara Beypazarı, İstanbul-Burgaza'da, İzmir-Gediz Deltası, Muğla-Yuvarlakçay... Aydın Güzel Çamlık Milli Parkı gibi birçok yerde de serin sulara atlanacak. Geçen yıl Avrupa'nın birçok ülkesinde 115 farklı noktada bu atlamalar gerçekleşmişti. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nehirler ve onların beslediği göller ve denizlerin çok değerli olduğunu belirten Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz, ülkemizde planlanan 1500 baraj ve HES gerçekleştiğinde özgür akan tek bir nehir hatta tek bir dere bile kalmayacak. Örneğin Ilı Su Barajı UNESCO'nun 10 kriterinden 9'unu sağlayan Cizce Nehri ve Hasan Keyfi yok edecek. Oysa bizler nehirlerle olan bağlarımızı yeniden hatırlamak, onlarla bütünleşmek ve yaşam kaynağımızı korumak istiyoruz. Hepinizi bu pazar nehirlere ve onların beslediği göl ve denizlere atlayarak yaşamın kaynağı suya şükranlarımızı sunmaya davet ediyoruz dedi. Evet haydi atlamaya. Duyurulardan sonra müjdeli bir haberle devam edelim. Bartın Amasra'da yapılmak istenen Termik Santral'in ÇED yani Çevresel Etki Değerlendirme Süreci durduruldu. Bunun durdurulması iyi haber çünkü projede duruyor böylece. Karar Bartınlar tarafından köçeklerle ve davul eşliğinde kutlanırken Bartın platformu adına yapılan açıklamada 4 Temmuz 2012 tarihinde Bartın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden alınan yazıya göre Amasya'da yapılmak istenen toplam 2640 MW gücünde iki termik santrali ilişkin çet sürecinin durdurulmasının sevindirici ve umut verici olduğu belirtildi. Japonya'da Fukushima Nükleer Santrali'nde geçen yıl yaşanan radyasyon krizi insan eliyle yaratılmış bir felaket olarak nitelendi. Tsunami'den sonra radyasyon sızdıran santraldeki kazayı soruşturan komisyon Hükümeti suçladı. Japonya'da Fukushima nükleer santralinde yaşanan radyasyon krizi insan eliyle yaratılmış bir felaket dendi. Mart 2011'de deprem ve tsunami sırasında Fukushima Daiichi nükleer santrali patlamıştı. Soğutma sistemleri devre dışı kalan santralin radyasyon sızdırmaya başlaması üzerine bölgeden on binlerce kişi tahliye edilmiş ve 150 bin kişi evinden olmuş ve nükleer mültecilere dönüşmüştü. Mişli geçmiş zaman kullanıyoruz ama hala bu insanlar evlerine dönemiyor. Çünkü binlerce kilometre kare alan radyoaktif tehlikeli bölge. Mersin Nükleer Karşıtı Platformu NKP, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Beldesi'nde yapılacak. Akkuyu Nükleer Santrali'ne protesto amacıyla 7 Temmuz 31 Ağustos tarihleri arasında çadır kampı kuracak. Mersin NKP dönem sözcüsü Sabahat Aslan, Büyükşehir Belediye Binası önünde yaptığı açıklamada, Akkuyu nükleer santral projesinin halkın iradesine karşı devam ettiğini savundu. Nükleer santral konusunda kamuoyuna yanlış ve bilimsel olmayan bilgiler verildiğini öne süren aslan, bizler nükleer santralin gerçek yüzünü Çernobil ve Fukushima'da gördük. Deprem kuşağında olan ülkemizde nükleer santral kurulamaz, enerjide dışa bağımlılığı arttıracak, pahalı, kaza riski yüksek, güvensiz ve kirli teknolojiye sahip nükleer santral projelerinden vazgeçilmesini istiyoruz.'' dedi. Herkese nükleersiz, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.